Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese onlar onun rahmetini alıp koyabilirler mi? de ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. 39 ve 40. ayetler. de ki ey kavmim bulunduğunuz hal üzere, olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın.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 Dönüşü ve sonu olmayan bir dünyada yaşamaktır. 43. Ayet Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? 44. Ayet De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak O'nun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Nihayet hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz. 45. Ayet Allah hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların içleri ürperir, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman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 Resulullah'ın şahsında bütün müminler ikaz edilmektedir. 66. Ayet Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. 67. Ayet Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Göklerde O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından... Uzak ve yücedir. Ayet-i kerimede geçen sağ el, müteşabi bir kelime olup halef yani sonraki alimlere göre Allah'a nispetle kudret kelimesiyle tevil yani ifade edilmektedir. 68. Ayet Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp öleceklerdir.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 72. ayet Onlara girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından, işte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. 73. ayet Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlar ise bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. 74. Ayet Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. 75. Ayet Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hant ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hant alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Mü'min Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Ha Mim. Bu ve bundan sonraki altı sure yani kırk ve kırk altıncı sureler bu şekilde başladığı için bu surelerin hepsine birden havamim yani yedi hamimler denilir. İkinci ve üçüncü ayetler. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip ve her şeyi hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli olan hem de lütuf sahibi olan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 Her devirde bir takım insanlar Allah'ın Rabbiliğinden uzaklaşmış, küfre sapmış, buna karşılık şeytana ve onun yolundakilere uymuşlardır. Bu yüzden Allah'ın buyruklarına ve onlara uymak isteyen müminlere karşı hasım kesilmiş ve onlarla mücadele etmişler, Allah'ın da bir hesabı olduğunu düşünmemişlerdir. 6. Ayet Böyle inkar edenlere karşı Rabbinin,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 senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Tavaf eden melekler, subhanallah Allahı ve bihamdihi derler. 8. Ayet Ey Rabbimiz! Onları ve atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olan, emrine uygun yaşayanları, kendilerine söz verdiğin ad cennetlerine koy. Şüphesiz, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi,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 kendi kendinize olan kızgınlığınızdan daha şiddetlidir. Çünkü siz dünyada imana çağrılıyordunuz da inkar ediyordunuz. 11. ayet. Onlar da "Ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımız da itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır?" derler. 1. ölüm hali rahimdeki canlanmadan önceki haldir. İkincisi doğduktan sonraki ölümdür. Birinci dirilme ise rahimdeki canlanmadır. İkinci dirilişte öldükten sonrakidir. On 12. ayet Onlara denilir ki bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağırıldığınız zaman küfrettiniz, inkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca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 o halde, kafirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız Allah'a haskılarak ona dua ve ibadet edin. Dini Allah'a has kılmak, dinin gereğini yerine getirirken, onun üzerine nefsin ve dış güçlerin izin verdiği kadar ele yapabilmek gibi bir gölge düşürmemek, samimi olmak, başka şeyleri gönülden çıkarmaktır. Dinin emirlerini yerine getirmede Allah'ın hakimiyeti geçerli olmalı ki, Din Allah'a has kılınmış olsun. 15. Ayet O dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, o kavuşma gününün dehşetine karşı insanları uyarmak için emriyle ruhu yani vahyi ve nübüvveti kullarından dilediğine indirir. 16. Ayet O gün onlar kabirlerinden ortaya çıkarlar. Onların yaptıklarından hiçbir şey,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 Allah, gözlerin hain bakışını da, göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. 20. Ayet Allah, adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıkları ise, hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. 21. Ayet Onlar, yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Baksalar ya, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar kendilerinden hem kuvvet hem de yeryüzündeki eserler yönünden daha üstün idiler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden kıskıvrak yakalayıverdi. Onları Allah'ın gazabından koruyan da olmadı. 22. Ayet Bu dünya azabının sebebi şudur. Onlara Peygamberleri açık deliller, mucizeler ve dini, ictimai hükümler getirdi. Onlar da inkar ettiler. Bu yüzden Allah kendilerini kıskıvrak kıvrak yakalayıverdi. Çünkü onun kudreti sonsuzdur, azabı pek şiddetlidir. 23 ve 24. ayetler. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık delil ile Firavuna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 Eğer o yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyor ise, sizi tehdit ettiğinin en azından bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, haddi aşan, yalana dadanan kimseyi doğru yola eriştirmez. Bazılarına göre bu mümin kişi, Firavun'un amcasının oğludur. 29. Ayet Ey kavmim! Bugün bu yerde,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 Hz. Musa'nın öldürülmesi işi. Otuzuncu ayet. İnanan o kimse, Ey kavmim, doğrusu ben sizin için evvelki inkarcı toplulukların başlarına gelen azap gününün benzerinden korkuyorum, dedi. 31 ayet. Nuh kavminin, ad ve semudun ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez.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 Hz. Musa'nın Rabbini gözetlemek ve öyle bir şey göremediğini söyleyip onu ve inananları yalanlamak, böylece yeni inanacakları da engellemek istiyordu. Sonraki ayet onun çabalarının boş olduğunu ve anlamsızlığını ortaya koyar. 38. Ayet O imanlı adam dedi ki Ey kavmim! Bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. 39. Ayet Ey kavmim!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 Orada hesapsız rızıklandırılırlar. 41. Ayet Ey kavmim! Benim karşılaştığım bu ne haldir? Ben sizi kurtuluşa ve cennete çağırıyorum. Siz de beni ateşe davet ediyorsunuz. 42. Ayet Siz beni Allah'a karşı kafirliğe, nankörlüğe ve kendileri hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz.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 Allah'a karşılık önde tutulan, bağlılık gösterilen veya tapılan her şey olabilir. Bunu yapanlara da putperest veya müşrik denilir. 44. Ayet Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. 45. Ayet Nihayet Allah, o imana davet eden adamı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 bizi ateşten kurtarabilir misiniz? derler. 48. Ayet Büyüklük taslayan güç ve yetki sahibi olanlarda biz hepimiz onun içindeyiz. Biz kendimizi de kurtaramadık. Şüphesiz Allah kullar arasında kat'i hükmü verdi. diyecekler. 49. Ayet O ateşte olanlar bu kez de cehennemin bekçilerine ne olur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 artık tamamen boşunadır. 51. ayet. Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik için kalkıp dikileceği günde elbette yardım edeceğiz. 52. ayet. O gün zalimlere özür dilemeleri, mazeretleri fayda vermeyeceğinden izin de verilmeyecektir. Onlar için sadece lanet vardır ve en kötü yurt cehennem vardır. 53. ayet. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti, mucizeleri ve Tevrat'ı verdik ve İsrailoğullarına da o kitabı miras bıraktık. 54. ayet. Bunu onların temiz akıl sahiplerine doğru bir yol rehberi ve bir öğüt olarak yaptık. 55. ayet. O halde Resulüm sen sabret. Çünkü Allah'ın zafer vaadi gerçektir. Küçük kusurlardan ibaret olan günahına istiğfar et ve akşam sabah yani devamlı Rabbini hamd ile tesbih et. Peygamberlerin istiğfarı hususunda daima zemb kelimesi kullanılır. Bunun manası açıkça bir günah ve isyan değildir. Ancak bu bir yanılma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 Hemen sen onların şerrine karşı Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, görendir. 57. Ayet Elbette göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bu kadarını bilmezler. 58. Ayet Kör ile gören, iman edip salih amel işleyenler ile kötülük yapan aynı olmaz ne kadar az düşünüyorsunuz. 59. Ayet Hiç şüphesiz kıyamet saati kesinlikle gelecektir. Onda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. 60. Ayet Rabbiniz buyurdu ki, Bana dua edin, isteyin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Çünkü bana ibadet kulluk etmeye karşı kibirlenip,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 Ancak O Allah vardır. Dini yalnız O'na has kılın ve ihlaslı kimseler olarak O'na yalvarın. Hamd sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır. 66. Ayet Resulüm de ki, Rabbimden bana açık deliller gelmekle sizin Allah'tan başkasına yalvarıp taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasak edildi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 ona sadece ol der o da olu verir. 69. ayet. Resulüm Allah'ın ayetleri hakkında dil uzatıp tartışanları görmedin mi? Nasıl da hakikatleri kabul etmekten ve imandan yüz çeviriyorlar. 70. ayet. Onlar o kitabı peygamberlerimizle gönderdiğimiz şeyleri, mesajları yalanlayanlardır. Artık o gün hakikati ve günahların neticesini bilecekler. 71 ve 72. ayet O vakit boyunlarında demir halkalar ve zincirler vardır. Bu halde sürüklenecekler. Önce kaynar suda, sonra ateşte yakalacaklar. 73 ve 74. ayet Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız, Allah yerine sevip bağlandığınız şeyler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 76. Ayet Onlara denilir ki, içinde ebedi kalmak üzere girin cehennemin kapılarından. Bakın, Hakka karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. 77. Ayet Resulüm, iman etmeyenlere karşı sabret. Çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir. Ya onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz yahut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 Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada, onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. 81. Ayet Allah size kudretine ait ayet ve delilleri gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz? 82. Ayet Onlar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 İşte kafirler o zaman orada hüsrana uğrayacaklardır. Fusület Suresi. Rahman ve rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Ha Mim. İkinci ayet. Bu Kur'an Rahman ve rahim olan Allah katından indirilmiştir. Üç ve dördüncü ayetler. Bilecek ve anlayacak kabiliyetteki bir toplum için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 Belki böylece üstün gelip duyulmasını engellersiniz, dediler. O günkü müşrikler, inkarcılar, münafıklar Kur'an okunurken, ondaki emir ve hikmetleri duyurmamak ve ilahi tebliğin sesini boğmak ve bazı suçlayıcı söylemlerle gündem oluşturmak için şamata yapıyorlardı. Bugün de küfür alemi ve yandaşları emperyalist metotla, Müslümanları çeşitli oyun ve eğlenceye daldırmak, çok sesli gürültüler içinde boğmak, Böylece Kur'an'a ve hükümlerine karşı duyarsız ve duygusuz hale getirmek ve Kur'an'ı hayatın dışına çıkarmak için çaba harcamaktadırlar. Özellikle kendi yörüngelerine giren kadrolarla halkı Müslüman olan memleketlerde işleri daha da kolaylaştırmaktadır. Buna karşı Müslümanlar, sahabiler gibi yollarına yılmadan devam etmelidir. 27. Ayet İşte biz de o inkar edenlere,